Pedagog Adem Güneş'le çocuk deyip geçmeyin. Artık her pazartesi, salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de. Sorularınızı ademgunes.com veya 216 524 9393'e gönderin. Siz Adem Güneş'le iki değil artık haftada 3 kere çocuğunuz da gün ve gün daha bilinçli bir anne babayla bulursun. Bu çefem yeni yayın döneminde daha da canlı. Efendim merhabalar Burç FM'den çocuk deyip geçmeyinden yine bir programla sizlerin huzurunuzdayız. Bugün gönderdiğiniz e-maillere elektronik postalara cevap vermeye çalışacağız. Bize nasıl ulaşacağınızı kısaca tarif ettikten sonra ilk mesajımızla programımıza başlayalım. Efendim iki şekilde gönderebilirsiniz. Birincisi çocuk deyip geçmeyin et. Efem.com.tr adresine gönderebilirsiniz sorularınızı yahut da daha pratik bir yöntemle www.ademgunes.com internet sayfasına girdiğinizde hemen sağ üst köşede Adem Güneş'e sor butonuna tuşladığınızda bastığınızda size açılacak pencereden sorunuzu gönderebilirsiniz. Efendim bugün ilk mesajımız Memduh Bey'den şöyle bir mesaj göndermiş Memduh Bey Adem Bey kardeşim öncelikle çok teşekkür ederiz sizi çok seviyoruz Karaman'dan yazıyorum kız yeğenimin durumunu sormak için bu mesajı gönderiyorum kız yeğenimi yani Nur yaklaşık 10 yıl önce dindar bir gençle evlendirdik şu anda 3 ile 6 yaşlarında 2 erkek evladı var Nur evliliğinde ''Ev eşyalarının tamamını ailesi olarak bizler aldık.'' ''Nurhayat'ın ev eşyaları iki kez kocası sebebiyle haciz ile elden çıktı.'' ''Sorum şu, Nurhayat dışarıya temizliğe giderek evin geçimini sağlıyor. Çocuklara yakınlarında oturan anneannesi tarafından bakılıyor. Nurhayat'ın eşi çalışmıyor, evde yatıyor. Zengin ve lüks hayatın özlemiyle günlerini geçirirken ev işlerini dahi yapmıyor.'' Soğuklar başladı, eve soba bile kurmadı. Ve evde bu durumdan dolayı karı koca kavgaları eksik olmuyor. İki kere ciddi boşanmadan döndüler. Sorumuz şu. 1- Babanın mevcut bu tembel ve çalışmama halinden çocuklar zarar görür mü? 2- Nurhayat bu durumu nasıl düzeltebilir? Nasıl davransın, nasıl konuşsun eşiyle? Demiş değerli Memduh Bey. Evet şimdi böylesi bir durumda yani anne çalışıyor temizlik için dışarıya gidiyor ama baba çalışmıyor bu durumda çocuk etkilenir mi sorusunun cevabıyla başlayalım. Şöyle söyleyeyim şimdi bu mesajı okuduğumda değerli kardeşimizin hayat hikayesini şöyle bir gözüm önüne getirdiğimde görüyorum eşi açısından bakarak görüyorum. Yani hiçbir erkek evde öyle yan gelip yatmaktan eğer kişilik ve karakter sahibi bir erkek ise hoşlanmaz. Yani hiçbir erkek de kendisi evde yan gelip yatar iken hanımının temizlik işine gidiyor. Efendim akşam yorgun argın dönüyor. Ayın sonunda da 3-5 kuruş toparladığı parayı getirip de efendim bunu kullanıyor olmaktan keyif almaz. Çünkü erkeğin tabiatı, yaratılışı buna aykırıdır. Ama erkek duygularını bastırabilir. Yani eziliyor olabilir hanımının karşısında. Evin işlerini yapamıyor olmaktan. Dışlanmış olmaktan, iş bulamamış olmaktan, çocuklarına babalık yapamıyor olmaktan dolayı kendi içerisinde yaşadığı ızdırapları, sıkıntıları efendim dışarıya göstermiyor veya gösteremiyor olabilir. Dolayısıyla siz aslında yan gelip yatıyor tembel bir eş diye zannettiğiniz eş aslında belki bunalımların içerisinde. Sıkıntının içerisinde, kendi kendine kıvranan, kıvrandığı içinde akşama kadar belki yatağın içerisinden çıkmayan bir vaziyettedir. Haleti ruhiyededir. Ama siz o eşi zannedebilirsiniz ki, Efendim hiçbir şeyle ilgisi yok, alakası yok, sobayı dahi kurmadı. Hayır öyle değil. Bir düşünün. Kendisi de o evin içerisinde üşüyor. Şöyle bakmak lazım. Eşim belki de, Yaşama sevincini öylesine kaybetmiş ve öylesine ezik bir durumda ki Evin içerisine soba kuramayacak derecesinde kendinde yaşama sevinci yok diye düşünmesi lazım Değerli Nurhayat kardeşimizin Çünkü bakıyorum işte dindar bir genç ile evlenmiş Abdestinde namazında yani şunu söylemek istiyorum Demek ki içerisinde bir takım duygular hala kıpır kıpır Hani demiş olsanız ki ya hocam bu adamcağız işte içkisinde kumarında, vurdum duymaz bir hayat sürüyor. Akşamları gece hayatı var, gündüzleri bilmem ne hayatı var falan demiş olsanız belki bunları söyleyemem. Yani bu ızdırabı çekme ihtimalinin olduğu o zaman çok yoktur. Bu beyefendi de ama evin içerisinde sıkışmış kalmış bir vaziyette yürüyorsunuz yani annenin çalışıyor olmasının ezikliği de üstündedir muhtemelen çocuklarına babalık yapamıyor da efendim hani Anadolu'da bir tabir var çok affedersiniz ama hani kadın eline bakıyor olmanın da verdiği bir şey dolayısıyla ben Nurayat kardeşime eşini ezmemesini hatta eşini minnet duygusuna sokmamayı Eşini mahcup etmemesini, o içinde barındırdığı erkek, arslan duygusunu yeniden canlanabilmesi için onun mahcubiyet hissi içerisinde olmaması lazım. Dolayısıyla burada ilk iş belki de evet hırsla gidiyor, eve para kazandırmak için temizlik işlerinde çalışıyor, şurada çalışıyor, burada çalışıyor ve öfkeyle eve geliyor olabilir Nur Hayat kardeş ama burada yapacağı şey bu öfkesini, ...eşine doğru yansıtmak değil... ...halbuki ona... ...hiçbir mahcubiyetisi hissettirmeden... ...ben bunu getiriyorum ama... ...işte bu parayı ben kendim için değil... ...ev için getirdim... ...sen şu anda iş bulamıyorsun belki... ...iş bulamadın belki olur... ...bunlar hep geçici evrelerdir... ...geçici dönemlerdir... ...Allah izin verirse... ...sen bir iş bulduğunda aslanlar gibi yarın... ...çocuklarına da bakacaksın... ...vesairene de bakacaksın... ...diye eşine o cihetiyle yaklaşması lazım... Yoksa yat yat çok affedersiniz kadın gibi yat ben de gideyim dışarılarda çalışayım gibi böylesi bir şeyin içerisine girer ise o evlilik o eş eş olmaktan çıkar koca olmaktan çıkar soba bire kuramaz yemek yer yemeği boğazında düğümlenir kalır e, dolayısıyla Nurhayat kardeş ona mahcubiyetini hissetmeyecek minnet duygusuna sokmayacak şekilde davransın çünkü dindar bir eşten bahsediyorsunuz. İşte camiye gidiyor, sohbet dinliyor, sağın solun efendim bu konuda aileyle alakalı sözlerini işiten birisi duyarsız bir kişi olması çok zordur. Dolayısıyla Nurayat kardeş korkmasın eşinin vicdanına hitap edecek tarzda eşiyle muamelede bulunsun. E çocuklar etkilenmez mi tırnak içerisinde? Böylesi tembel, tembel değil de böylesi bitkin duruma düşmüş bir baba diyelim aslında buna tembellik değil. Böylesi bir babadan çocuklar etkilenmez mi? Etkilenir. Hem de öyle çok etkilenir ki. Ama zannettiğiniz şekilde etkilenmez. Nasıl yani zannettiğiniz şekilde etkilenmez? Şöyle söyleyeyim. Çocuk vicdanı öyle durudur ki... ...baba eğer yatağın içerisine kıvrılmış yatmış... ...ve orada hafif hafif inleyerek ağlıyor... ...veyahut da ızdırap çekiyor ise... ...yüzüne de yansımış ise bu hal... ...mutfağa gidiyor bir bardak su içiyor ama su boğazında düğümlenmiş ve tekrar geliyor oturuyor ise, bu duyarlılık içerisinde çocuklarının yanında bulunuyor ise, ve akşam da geldiğinde bir de eşinin azarını işitiyor ise, bu çocuklar bu ortamdan etkilenir ama etkilendiği şekil şu şekilde olur, anneye karşı bir nefret duygusu içerisinde etkilenir. Çocukların içerisindeki vicdan hissi, babalarıyla öyle bir sarmal vaziyete gelirler ki, babalarının yanına oturup, babalarının koyununa başlarını koyduğunda, omuzuna başını koyduğunda, babanın saçının okşaması, babayla bağı çok daha kuvvetlendirir. Ve bu bağı çocukta tembelliğe doğru yol açmaz, ilk önce anneye karşı kızgınlık ve öfkeye neden olur, sonra ise bu hatıralar kendi zihninde, belki bir motivasyon kaynağı olur. Yani ben böyle olmayacağım diye, ben hanımımın, eşimin azarını işitmeyeceğim diye kendi içerisinde bir motivasyon, negatif tetiklemeye sebep olmuş olur. Ama bir başka bir şeyden daha söyleyeyim. Yani etkilenme ile alakalı böylesi bir evdeki çocuk evlenmekten korkar, yuva kurmaktan korkar. Demek ki iş bulmak bu kadar zor. Demek ki annemin azarı terslemesi bu kadar zor diye çocuklar evlenmekten korkarlar. Şimdi ikincisi ise bu durumu düzeltmek için ne yapması lazım diye sormuş Memduh Bey. Söyledim biraz önce eşinin vicdanına hitap etmesi lazım. Hiçbir erkek böylesi bir durumdan keyif almaz, keyifli keyifli namaza gitmez, keyifli keyifli namaz kılıp böyle secdeye kapandığında iç sızlamaları duymadan secdeden kalkması olmaz Dolayısıyla eğer eşine ve ailesine düşkünse ki Nurhayat Hanım temizliğe kadar gittiğine göre ve orada getirdiği üç beş kuruşu evi için harcadığına göre ailesine ve eşine düşkün Nurhayat Hanım o takdirde eşinin içerisindeki o arslan duyguyu erkeksi duyguyu uyandırmaya çalışması lazım yoksa kadınlaştırmaması lazım kocasının evin içerisinde efendim minnet duygusu içerisinde ezmemesi lazım. Ona işe yaramaz bir vaziyette kadın gibi evin içerisinde yatıyorsun gibi bakışlarla, duruşlarla, ses tonuyla, yürümeyle bu türlü ifadelerden uzak durması lazım diyorum. Efendim bir başka dinleyicimiz Güney Kore'den yazmış Burcu Hanım. Burcu Hanım şöyle başlamış mesajına ''Selamun Aleyküm Hocam. Öncelikle ilminizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Eşim ve ben Burcu Efem'deki tüm programlarınızı dinledik sanırım. Kitaplarınızı okuyoruz. Biz Güney Kore'de yaşıyoruz. 13 aylık bir oğlumuz var. Çok vaktinizi almadan hemen sorumuza geçeyim. İlk sorum uykusuyla alakalı.'' ''Akşam 9.30 gibi uyuyor, sabah 9'a doğru uyanıyor. Gece boyunca ise ona yakın uyanıyor. Anne sütü alıyor ve tekrar uyuyor. Sabah uyandığında ise benim halim perişan oluyor. Babası yardım etmek istese de süt için uyandığından dolayı benim ilgilenmem gerekiyor. Gündüz en fazla bir saat olmak üzere iki kez daha uyuyor.'' Bu durumun böyle devam etmesi hem onun uykusunu almasını engelleyecek gibi hem de benim dinlenmemi gün içinde enerjimi çok azaltıyor. Uyumadığım için ne yapabiliriz diye sormuş Burcu Hanım. Şimdi değerli Burcu Hanım gündüz iki kere yatırıyorsunuz. Gündüz iki kere yatırmayın. Eğer çocuğunuz uykuya dalmakta bir problem çekiyor ve gece bu kadar sık uyanıyor ise aslında uyanması da normal onu da söyleyeyim. Yani bazı çocukların gece uyanmaları, süt için uyanmaları bir anormalliğin işareti değil... ...çocuğun kendi dünyasından kaynaklanan, cıvıl cıvıl olmasından kaynaklanan bir hal de olabilir. Ancak siz gündüz iki kere uyumayı bir kereye indirin ve öğle saatine denk getirin uykuyu. Sakın ola ki ikindi saatine denk getirmeyin uykuyu, çocuk bu sefer gece uykusunu şaşırır. Bu bir. İkincisi ise eşiniz madem ki böyle, beyefendi madem ki böyle size yardımcı oluyor... O takdirde tabii yani süt için uyandığına göre eşiniz süt veremeyecek belki anne sütü veremeyecek ama şunu yapın çocuğunuz yatmadan önce çocuğunuza süt içirin inek sütü bildiğimiz inek sütü içirin ve çocuğunuzu tok bir mide ile akşam yatırmaya çalışın ve gece kalktığında da çocuğunuzun en azından şöyle bir tutam bir parmak iki parmak süt içmesini bir bardakla Efendim bir kamış ile süt içmesini sağlamaya çalışın. Eşiniz burada yardımcı olabilir size. Çünkü belki şöyle yanılabilirsiniz. Ek gıdaları da başlamışsınızdır muhtemelen. Çocuk karnı tok olarak yattığı halde efendim gece yine kalkıyor. Yemiş olduğu yiyecekler çocukların genellikle o ek gıdalar çocukları tok tutmaya yaramıyor. Ya tok tutmaya yarayacak en önemli besin kaynağı çocuğun süttür. Bildiğimiz inek sütü. Dolayısıyla yatmadan önce eğer inek sütü verirseniz çocuğunuz tokluk hissiyle yatacaktır. Akşam uyanmalarının sayısı azalacaktır. Gece kalkmalarından bir tanesini de biraz önce söylediğim gibi çocuğunuza bir kamış ile süt içirmeyi öğretirseniz gündüz öğretirseniz akşam bir kamış ile süt içirmeyi sağlattırabilirsiniz yahut da eğer biberon verirseniz örneğin bir kere sadece gece süt şeklinde süt içilecek şekilde biberon verirseniz o da sizin eşinizden destek alarak gece uyanmalarınızın önüne geçmiş olur efendim Güney Kore'deki dinleyicilerimize de selamlarımızı bu vesileyle de iletmiş olalım efendim Mehtap Hanım'ın bir mesajı var önümde Mehtap Hanım şöyle soruyor. 16 aylık erkek bebeğimiz var. Büyük küçük demeden herkesin saçını çekiyor. 3-6 aylık iken kendisini korumak amaçlı böyle davranış içerisindeydi. Fakat şimdi alışkanlık haline geldi. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? Nasıl davranabiliriz? Önerinizi bekliyoruz demiş. Şimdi Mehtap Hanım, 3-6 aylıkken çocuğun kendisini savunması için böylesi davranışlara niye izin verdiniz ki? 3-6 aylıkken kendisini korumak için böyle davranıyor idi. Daha sonra alışkanlık haline geldi. Şimdi 3-6 aylık çocuğu yani 3 aylık bir çocuğu ya da 6 aylık bir çocuğun kendisini korumasını bilmesi ya da ona yönelmesi doğru bir şey değil ki. Onun koruyucusu yanındaki annesi. Annesi koruması lazım. Çocuk o dönemde bunu öğrenmemiş olması lazımdı. Şimdi yapacağınız şey ise öğrenilmiş bir davranışı unutturmaya çalışacaksınız. Ne yapacaksınız? Gerekirse çocuğunuzu engellemeye çalışın. Yani eğer bu engellemeler sırasında da hırslı davranıyor, kendini yere atıyor, kızlıyor ise bıraksın, kızsın istediği kadar. Ama birisinin saçını çekiyor ise, birisine efendim bu şekilde zarar veriyor ise ve bunu da keyif içerisinde yapıyor ise o zaman engelleyeceksiniz, yapacağınız başka bir şey yok. Ancak engelleme de şu şekilde olacak, yani çocuğunuzu yeniden kızgınlığa sevk ettirmeyin. Kızarak, efendim gözlerinizi böyle şimşek şimşek açarak yahut çocuğunuzu küçük düşürecek bir takım bağırtılar ile engel olmak değil, sebecen bir engellik olan çocuğunuzun elini sıcacık yumuşacık tutup yapma oğlum diyerek, Çocuğunuzu sadece o sıcak bir tutuşunuzla engel olmaya çalışın ve 16 aylık çocuk gücünüz yeter galiba ancak çocuk bu el tutma ve yapma oğlum sırasında yeniden hırçınlaşabilir agresifleşebilir hiç endişe duymanıza gerek yok bir süre sonra sizi aşamayacağını gördüğünde o agresifliği de hırçınlığı da geçecek teslim olmayın o sırada ağlamalarına işte kendini yere atmalarına bırakın atsın bırakın biraz ağlasın sizi yenebilmek için yeniden bir metot geliştirmesin. Efendim Rüveyda Hanım'ın bir mesajı var. Rüveyda Hanım şöyle sormuş. Merhaba Adem Hocam. Montessori eğitimiyle ilgili bilgilendirilebileceğimiz kitap tavsiye edebilir misiniz diye bahsetmiş Rüveyda Hanım. Şimdi Rüveyda Hanım'ın bahsettiği Montessori eğitimi Türkiye'de maalesef çok tanınmamış, çok bilinmeyen ama yurt dışında çok başarılı öğrenciler yetiştirmiş olan bir metot, bir yöntem. Çocukların ceza ve şiddetten uzak. Çocukların duyarlı bir rehber eşliğinde, bir öğretmen eşliğinde, efendim çocukların sükunet ve sekine içerisinde kendilerini keşfederek kendilerini geliştirdiği bir eğitim modeli. Bu eğitim modeli hakkında bir kitap tavsiyesi sormuş Rüvede Hanım. Şimdi ben çok kitap görmedim bu hususta yazılmış olan. İşte bir dönem yazılmış olan bir kitap var. Beyaz yayıncılıktan çıkmış olan. Maria Montessori'nin de kendi yazmış olduğu bir kitap. Montessori Eğitimi. ...isimli bir kitap ama onun baskısı tükenmiş benim gördüğüm kadarıyla. Son dönem içerisinde elime geçen bir tane kitap oldu. Kendisini de bu işe adamış olduğunu kitabın başlangıç kısmında gördüğüm bir hanfendi'nin kitabı... ...Emel Çakıroğlu, Will Brandt'ın bir kitabına denk geldim. O kitabı tavsiye ederim çünkü özümseyerek ve duyumsayarak Montessori eğitimini... ...hakikaten takip etmiş bir hanfendi olduğu kanaatini taşıdığım kitabı okuduktan sonra... Bu kitabı almanızı tavsiye ederim. Kitabın ismi Maria Montessori yöntemiyle çocuk eğitimi sanatı. Hangi yayın evinden çıkmış? Sistem yayıncılıktan çıkmış. Şu anda ben de bu kitabı gözden geçiriyorum. Ve tavsiye ederim gördüğüm ve okuduğum kadarıyla gerçekten bir Montessori gönüllüsü olarak kitap yazılmış olduğu kanaatini taşıyorum. Rüveyda Hanım'ın sorusuna da böyle bir cevap vermiş olalım. Efendim... Bir sonraki soru Bayram Bey'e ait. Bayram Bey şöyle sormuş. İyi günler Adem Bey. Kızım henüz 3,5 yaşında. Bebeklerini her zaman kıyafetlerini çıkartıyor. Bebeklerin kıyafetini çıkartıyor. Ve onları çıprak durduruyor. Ve banyonun anahtar deliğinden biz banyodayken bizi gözetliyor. Bu durumda ne yapmamız gerekir teşekkür ederim diye sormuş Bayram Bey. Şimdi bebeklerinin kıyafetlerini çıkartıyor olması Bayram Bey'i niye endişelendirmiş ki çıkartsın bazen giydirir bazen çıkartır hiç giydirmiyor giydirmesin yani burada bir şey aramaya böyle çok huylanmaya gerek yok bayram bey artı banyonun anahtar deliğinden bizi izliyor diye söylemişsiniz 3.5 yaşındaki bir çocuk yani banyonun anahtar deliğinden izlenilecek derecede bir merak hissi uyanmış çocukta demek ki anne içeriye giriyor ya da baba içeriye giriyor ne oluyor içeride belki duş alırken belki banyo yaparken sesler geliyor ama bu sesler neyin nesi Dolayısıyla çocuk merak duygusundan kaynaklanan bir şeyle banyo deliğinden bakıyor olabilir. Yani bunu sağa sola çekmeye hiçbir yerlere yorum yapmaya işte zaten bebekleri de hep çıplak olarak seviyor oynuyor işte bizi de banyoda görmek istiyor gibi bir takım şeyler hiç girmenize gerek yok çünkü 3,5 yaşındaki çocuk ya melektir daha bu yani. Bu türlü duyguları barındırmaz. Sadece merak duygusudur. Eğer banyonun delinden bakıyor ise kapatın efendim o banyonun deliğini nasıl bir yöntemle kapatın. Macun çekin, bir takım şeylerle kapatın. Ama bir şey aramanısına gerek yok arkasında. Ancak ben şunu söyleyeyim. Bu mesajı yazan Bayram Bey efendim çocuk ile kendisini ayırıyor olabilir mi? Yahut da annesiyle cepheleşmiş olup da çocuk kendini dışarıda hissediyor olabilir mi? Bu kısma dikkat etsin Bayram Bey. Efendim bir reklam arası verdikten sonra tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden yani sorularınızla devam ediyoruz programımıza. Fatma Hanım'ın mesajı var önümüzde. Fatma Hanım şu soruyu sormuş... ''Hocam ben öğretmenliğine çocukları için ara vermiş bir anneyim. Kreşte ya da bakıcı elinde çocuk büyütülemeyeceğini geç de olsa anladım. Fakat çevremde gördüğüm bazı olumsuz örnekler beni çok üzüyor. Örneğin işi geç biten anne çocuğu o gece bakıcıda bırakabiliyor veya eve geldiği halde çocuğu almıyor.'' Kendilerince düzeni bozulmasın veya zaten bakıcıya para veriyorum diye düşünüyorlar. Bu konuda yaygınlaşan çok ciddi ihmaller var. Anne nöbetten geliyor örneğin biraz daha öyle alayım çocuğu diyor. Fakat gece ancak alıyor. Ben yayınlanmış programlarınızın yarıdan fazlasını dinledim. Birçok yazılarınızı da okudum. Sanırım bu konuda çok fazla bilgi yok. Annelerde de çok yanlış var. Bir de bakıcıyla temizlik de yap diye anlaşıyorlar. O zaman çocuğa daha kötü davranıyor bakıcılar. ''Hadi çabuk hemen eve gidelim yat daha bir sürü işim var.'' tarzında bakıcılar yaklaşıyor. Bu konulara değilirseniz haddim olmayarak ben iyi olacağını düşünüyorum. Allah razı olsun demiş Fatma Hanım. ''Değerli Fatma Hanım Allah sizden razı olsun.'' Yani ne kadar duyarlı bir annesiniz, öğretmensiniz, üniversiteyi okudunuz, sınavlara girdiniz, bizelere girdiniz, finallere girdiniz, sağda koşturdunuz, solda koşturdunuz, diplomayı almak için heyecan duydunuz, diploma töreninde kepinizi yukarıya atıp sevinç çığlıkları attınız ama tüm bunların her birisini kendi çocuğunuzu dünyaya getirdiğinizde hatıra defterinizin içerisinde bir albüm gibi bir albümünüzü karıştırdınız. Bir yavrunuza baktınız, albümünüzü kapatıp yukarıya koydunuz ve çocuğumla ben olacağım diyorsunuz. Yani bu çok ciddi bir fedakarlık. Böylesi bir fedakar annenin öbür taraftan bir de gözlemlerini yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki anaokuluna bırakılan çocuklara yahut da bakıcıya bırakılan çocuklara baktığım zaman bakıcılar aynı zamanda evin temizliği ve iş görümü de görevlendirildiği için bakıcı da yemek yapma, evi temizleme derdiyle uğraşırken çocukları İhmal ediyorlar. Çocuklara gerekli şeyleri sağlamıyorlar. Anne babalar çocuklarını kreşlerden ya da bakım yerlerinden alırken, gece nöbetten çıkmış olduklarından ve yorgun olduklarından dolayı dinleneyim, öğle alayım derken çocuklar oralarda ihmale uğruyor diye söylemişsiniz. Şimdi bu konuda sitemizde de çok bir yazı olmadığını söylüyorsunuz ama ben şunu söyleyeyim. Bu konuyla alakalı yazmış olduğumuz bir yazı vardı. Bilmiyorum denk gelmediniz galiba. Bakıcı kadın sendromu diye. Kısaca tarif edeyim. Eğer çocuk anne baba ile, babayı bir tarafa bırakalım erken çocukluk döneminde, 0-4 yaş döneminde özellikle. Eğer çocuk anne ile güven duygusu tesis edemez ve arasında bir güven bağı kuramaz ise o takdirde çocuklar en yakın ve kendileriyle en çok muhatap olan kişiyle annelik duygularını doyurmaya çalışıyorlar. Bu da genellikle bakıcılar oluyor. Şimdi eğer bakıcıyla çocuk arasında böylesi bir gelişim süreci yaşanmaya başlar ise... ...hele ki işte 0-2 yaş döneminden itibaren bir bakıcıyla birlikte yaşanır ise... ...çocuk bu sefer bakıcıyı anne duygularını alabileceği kişi olarak görüyor. Ve hatta birçok annede şahitliğini yapacaktır. Bakıcıya da anne demeye başlıyor bu sefer. Çünkü anne duygularını açıyor çocuk içindeki, orayı doldurmasını istiyor... Ama tabii bir bakıcı da hiçbir zaman bir anne gibi çocuğun içerisindeki o duyguları dolduramaz. Bakar belki, çok iyi bakar belki, efendim kıyafetinden tutun yemesine içmesine kadar her şey ama annenin verdiği o duyguyu çocuğa veremez. Böyle olduğu zaman çocuk her ne kadar bakıcıdan çok iyi bakılıyor olmuş olsa da annelik duygularını alamamadan dolayı bir hırçınlık dönemi yaşayacaktır yani. Artı çocuk o ilk erken çocukluk döneminde bakıcıyla davranış kodları ilişkisi kuruyor. Nedir bu? Yani nasıl gülünür, nasıl kahkaha atılır, nasıl efendim ağlanılır, nasıl üzüldüğü zaman of denilir, el başa konulur. Ya da olumsuz giden bir olay karşısında nasıl tepki verileceğini o erken çocukluk döneminde 0-4 yaş arasında çocuk gözünü bakıcıya böyle bir baykuş gibi diker... Ve onun davranışlarını kopyalayarak kendi duygularına karşılık gelen davranışlar olarak hazır hale getirir. Şimdi böylesi durumda ne olur peki? Böylesi durumda ortaya çıkan şey şu olur. Çocuk davranışları bakıcıdan aldı veya en yakınında bulunduğu kişi kimse ondan aldı. Ve ona göre tepkiler oluşturuyor. Ona göre ağlama şekli belli oldu. Ona göre gülme şekli belli oldu. Bu ise ileride şuna sebep olacak. Anne ile çocuk arasında davranış kodlarını okumada sorun çıkacak. Nedir bu? Şimdi çocuk ağlıyor ama annenin ağladığından daha farklı veya işte evin alışkanlığı o bölgenin yöreselliğinden daha farklı bir davranışlar sergiliyor çocuk. Başka bir kişinin davranışlarıyla çocuk anne babanın yanında bulunuyor anne baba çocuğunun okumakta davranışlarını ve hislerini okumakta zorluk çekiyor çünkü o ilk dönemde alınan en yakın kişiden alınan davranış kodları anne babanın davranış kodları değil evet maalesef çocuklar erken olarak anne babalar özellikle anne tarafından bırakıldığı zaman böylesi Sıkıntılar yaşanıyor, ihmaller yaşanıyor. Tabi burada şunu da hesaba katmak lazım. Anne çalışmak zorunda. Yani babanın getirdiği efendim ücret aldığı maaş yetmiyor evin kirasına vesaireye. O durumda söylenecek bir şey yok. Susuyorum ben. Ancak hadi biraz daha, hadi bir gayret daha, iki sene daha çalışalım, biraz daha biriktiriz, şu evi de almış olalım. İnşallah ondan sonra durum düzelir gibi bir böyle koşturmacanın içerisinde çocuk o ilk yıllarını geçiriyor ise, yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Yani siz belki iki sene sonra ev alabilirsiniz belki. Belki dört sene sonra da ev alabilirsiniz. Yahu bir tane eviniz var. Bir de garanti olarak bir ev, bir de garanti olarak çocukların geleceği falan diye uğraştığınız şey, çocuğunuzu iman ettiğiniz şey aslında. Dolayısıyla eğer evinizin içerisinde, Normal bir yaşam sürebiliyor minnet duygusu duymadan kimseye efendim ağrısız baş acısız aşınız var ise onunla yetinebilerek çocukluk dönemini çocuklarınızla beraber geçirmenizi tavsiye ederim yoksa evet günümüz sorunlarından bir tanesi ihmal edilmiş çocuk sendromu ve ona bağlı olarak da işte bakıcı kadın sendromu. Fatma Hanım'a bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz ki hatırlatmış oldu. Uğur Bey'in mesajı var bir sonraki mesaj. Selamünaleyküm Aleyküm Adem Hocam. Sizi bir arkadaş tavsiyesiyle dinlemeye başladık ve Allah razı olsun sizden çok şey öğrendik. Benim Ahmet adında 25 aylık bir oğlum var. Size hareketleri nasıl anlatayım bilemiyorum. Mesela birkaç olayı anlatayım istiyorum. Karşısındakini sevmek istediğini hırçınlıkla kendini sıkarak gösteriyor. Ayrıca kendini çok hırpalıyor. Oyuncaklarını gülerek fırlatıyor ve bunu kim olursa olsun üzerine de atıyor ve bunu marifetmiş gibi devamlı yapıyor. Göbek deliğiyle oynamayı seviyor. Bunlar sahir zamanlarda yaptığı şeyler. Bir de akraba olarak bir araya geldiğimizde kuzenlerini sıkıyor, sıkarak seviyor. Bezini ve üstünü değiştirilmesinden hoşlanmıyor. Şimdilik bu kadar. Tavsiyenizi bekliyorum demiş Uğur Bey. Şimdi değerli Uğur Bey, çocuğunuz ilk bir şeyleri atmaya başladığı sırada atıyor diyorsunuz, eline aldığı bir cismi atıyor ve bunu marifetmiş gibi yapıyor. İlk anda, ilk atacağı gün, eğer attı, ve etraftan birileri güldüyse, kikirdeştiyse, efendim birileri ona vay koçum falan dediyse ya da işte babasının kafasına vurduğunda annesi güldüyse, annesine attığı bir şeyden dolayı etraftakiler böyle hafif bir tebessüm ettiyse çocuk bunu gerçekten marifet zanneder. Acıyı bilmez çünkü çocuk o sırada. Acıyı tatmamıştır. Dolayısıyla attığı şeyin aslında ne kadar da iyi ve işe yarar bir şey olduğunu öğrenir ve bu davranışını da uzunca bir süre üzerinde ta kendisi acıyı tadıncaya kadar devam ettirir. Sizin yapacağınız şey çocuğunuzun böylesi davranışlar sergilediğinde duygularınızı ortaya çıkartmayın. Yani ne öfkeyle üzerine gidin ne de böyle tebessüm ederek... Ve kızarak ne tebessüm ederek ne kızarak duyarsız bir sabır içerisinde çocuğunuza yaklaşıp çocuğunuzun elindeki o cismi efendim, almaya çalışın. Alacak almaya çalışırken şöylesi bir yöntem kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu daha önce de söyledim radyo programımızda. Şimdi çocuk eline bir cismi aldı örneğin. Atacak. Siz yerinizden kalkmadan saldırır vaziyete geçmeden sadece hafifçe ileriye doğru doğrulup Gözlerinizle çocuğun gözüne bakarak, avuç içinizi de çocuğunuza doğru böylece açarak ''Oğlum ver, atma oğlum, oğlum atma'' diyerek soğukkanlı bir şekilde çocuğunuza elinizi uzatın. Çocuğunuzun sırada önce bir şaşkınlık yaşayacaktır ve sizin ne kadar kararlı olup olmadığınızı ölçmek için elindeki cismi atıyormuş gibi yeniden yapacaktır. Hiç paniğe girmeden elinizi uzatmış olduğunuz halde devam edin. ''Oğlum atma, yapma oğlum.'' diyerek çocuğa elinizi uzatın. Çocuk ta ki elinize o atacağı cismi verinceye kadar. Ama ilk seferlerde bunu başaramayabilirsiniz. O takdirde çocuk atabilir, hiç endişeye kapılmadan o attığı cismi alarak geri gelin ve çocuğunuzun elini tutarak ''Oğlum yapma.'' diyerek çocuğunuza ikazda bulunun. Çocuk bu... Efendim duygudan yoksun bir baba tavrı karşısında ne sevinen ne de üzülmüş olduğunu belli etmeyen duyarsız bir sabır içerisinde çocuğuyla karşı karşıya kalmış olan bir baba tavrı içerisinde çocuk yaptığı şeyin yanlış olduğunu kavrayacak ve bir dahaki sefere yapma isteği yüz ise doksana düşürecektir ama Yeniden yapacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bir başka zaman sizi yine aynı konumda görüp görmeyeceğini merak ettiğinden dolayı alacak. Yine bir şey atmaya çalışacaktır. Yine bu sefer yüzünüze bakacaktır. Yüzünüze baktığınızda siz de ona gözüne bakacak. Gözünüzü gözünden hiç ayırmadan yine aynı davranışı sergileyeceksiniz. Oğlum yapma, oğlum ver diyerek karşısında hiç vazgeçmeyen bir tavrınızla bunu sergileyeceksiniz. Yine attı diyelim, yine soğukkanlı bir şekilde attığı o cismi alıp, getirip, yerine koyup çocuğunuzun yine elini tutup oğlum yapma diyorum sana. Yapma. Yapma. Diyerek çocuğunuza o yaptığı şeyin yanlış olduğunu bir kere daha. Çocuğunuzun içerisindeki bu yapma isteği yüzde doksana düştüyse yüzde seksene düşecek, yüzde yetmişe düşecek. Her seferinde annesi de dahil olmak üzere hiç kimse tebessüm etmeyecek, gülmeyecek, dalga geçmeyecek, bağırmayacak, kızmayacak ama bunun bir iyi bir iş olmadığını ancak bu şekilde göstererek çocuğunuza sergilemeniz lazım. Tavrınız bu olması lazım. Kalabalıklar içerisinde eğer çocuğunuz bunu yapıyor ve herkes çocuğunuza karşı işte biri bağırıyor, biri kızıyor, birisi başka türlü davranıyorsa bu davranışı unutması zor olur. Dolayısıyla bu aşamaya girdiğinizde Biraz kalabalıklardan uzak durup kendi ailenizin içerisinde şu söylediklerimizi yerine getirmenizde fayda var. Efendim Zeynep Hanım'ın mesajı var önümüzde. Zeynep Hanım merhaba hocam uzun zamandır size ulaşabilmek için nette araştırmalar yapıyordum fakat sitenize yeni rastladım çok sevindim. 2007 doğumlu bir kızım var cevaplarsanız 3 sorum olacak. Zeynep Hanım 3 sorunuzu cevaplayamayacağız belki 1 sorunuza cevap vermeye çalışayım. Bebekliğinden beri uyku sorunumuz var. Bursa Ünegöl'den yazıyorum çocuk doktorları pek önemsemediler gündüz uyumuyor akşam 10 gibi yatıyor 9 gibi kalkıyor ama dalarken güçlük çekiyor 9'da yatıyoruz 10 gibi ancak uyuyor bu normal mi problem ediyorum acaba ne yapmalıyım şimdi 2007 doğumlu bir çocuğunuz var bu çocuk ancak uykusu geldiğinde yatar. Yani sizin dokuzda yatırma isteğiniz, sekizde yatırma isteğiniz bu dönemdeki çocuklar için geçerli değil. Dört yaşını hele bir geçsin çocuğunuz. Ondan sonra yani bünye ne zaman uyku hissini içerisinde hissetti. O zaman çocuğunuzun gözleri kaymaya başlar. Ondan sonra çocuğunuzu alın. Çocuğunuzda bu uyku hissini zaten anne olarak siz hissedersiniz. Bu his, istek gelmeden eğer çocuğunuzu yatırmaya götürürseniz. O takdirde zorluk çekersiniz. Doktorlarınızın söylediği şeylerin aynısını ben de söyleyeceğim. Evet bu bir problem değil. Uyku saatinde çocuğunuzu yatırın. Kendi uykusu geldiği saatte. Efendim Bilge Hanım'ın mesajı var. Bir sonraki mesaj. Hayırlı günler hocam. Kız kardeşimin iki buçuk yaşında bir oğlu var. Baş parmağını ve işaret parmağını sürekli emiyor. Hmm. Kardeşim o an için... Eline bir şeyler verip dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Nasıl davranmalı? Bu yaptığı doğru mu? Şimdi bunu dikkatini dağıtma değil, dikkatini alternatifler sunma diye söyleyelim. Çünkü dikkatini dağıtma diye başlar isek, o takdirde ileride de çocuğun dikkatini dağıtacağı bir takım davranışlar içerisine girebilir kız kardeşiniz. Alternatifler sunmak. Çocuk o sırada, iki buçuk yaşındaki çocuk o sırada, içinde belki yarım kalmış olan bir emme refleksinden dolayı çok defa erken anne sütünü bırakmış olan çocuklar bir süre sonra tekrardan sanki o yarım kalan kısmı tamamlamak ister gibi elini ağzına götürür veya emerler bir beron emerler bir cisim emerler ağızlarında bir şeyler yapmaya çalışırlar ağızlarıyla oynarlar gibi bu davranışları sergilerler kardeşinizin yaptığı şey doğru çocuğun o sırada yöneldiği istikameti elini ağzına koymaması için alternatifler sunarak eğer elini meşgul tutmaya çalışırsanız o takdirde bu emme davranışından vazgeçer. Yalnız karıştırmayın ben bunu neden söylediğimi de hemen arkasından söyleyeyim. Çocuk iki buçuk yaşında olduğundan ve şunu düşündüğümden dolayı bunu söylüyorum yani iki buçuk yaşındaki çocuk çok hırpalanmamıştır. Eğer çocuğunuzun veya ablanızın, kardeşinizin çocuğun çok hırpalandığını düşünüyor iseniz, o takdirde bu emme bir duygusal yoksulluktur diyebiliriz. O zaman çocuğun duygusal dünyası tatmin edilmesi, doyurulması lazım. Ama iki buçuk yaşında diye bahsettiğiniz için henüz çok hırpalanmadığını düşündüğüm için bunu söyledim. Yani elini meşgul tutmayı. Ama bu mesajı örneğin bana sormuş olsaydınız, dört yaşında bir yeğenim var, elini emiyor demiş olsaydınız, altı yaşında bir Yeğenim var elini emiyor demiş olsaydım o zaman bunu söylemeyecektim. Yani yarım kalmış bir emme duygusundan bahsetmeyecek. Belki de o zaman diyecektim ki çocuğun içerisinde bir duygusal yoksunluk var. Kardeşinizin yaptığı davranış doğru gibi geliyor eğer yeğeniniz çok yıpratılmamış ise. Efendim birkaç mesaj okuyacağım şu anda. Şimdi Ayten Hanım'ın mesajı, Sevim Hanım'ın mesajı, Seher Hanım'ın mesajı. Sinan Bey'in mesajı ve öğretmen Hüseyin Bey'in bir mesajı var. Arka arkaya okumaya çalışacağım. Çünkü problemler aşağı yukarı benzer. Bu problemleri önce okuyacağım. Sonra da bir de Asiye Hanım'ın mesajını okuyacağım. Asiye Hanım da sanki bu problemlerin yaşanmasının sonucunda çocuğunda görülen bir davranıştan bahsediyor. Efendim sözü çok uzatmadan... Önce bir soruları bir okuyalım. Aynı benzer mesajdaki sorular. Çocuğa yönelik şiddet ya da çocuğa yönelik efendim, baskı tutumları ve neticesi. Şimdi Ayten Hanım şöyle yazmış. Selamun Aleyküm. Büyük kızım 8 yaşında, küçük kızım 4 yaşında ve üçüncüye hamileyim. Üç çocuk yetiştirecek olmak bana endişe veriyor. Hamileliklerim çok ağır geçiyor. Sorum şu olacak. ''Ben çocukluğumda annemden ve babamdan ilgi ve sevgi görmedim. Anne ve babamdan korkarak büyüdüm. Anne ve babam bana nasıl davrandıysa ben de çocuklarıma öyle davranıyorum şimdi. Büyük kızım benden ayrı olduğu zaman daha mutlu oluyor. Benim çocukluğumda da öyleydi. Sizi birkaç defa dinledim ama uygulayamıyorum. Büyük kızım çok korkuyor benden. Bir soru sorsam cevap bile veremiyor korkudan.'' Bu durumdan nasıl kurtulabilirim çok canım sıkılıyor çocuklara kızarken kendime kızdığımı hissediyorum ne yapabilirim demiş Ayten Hanım. Evet yani benim şu programlarda söylediğim şey de zaten bu yani kızmayın şu çocuklara yahu yahu ezmeyin şu çocukları. ...yarın bakın onlar da kendi çocuklarını ezecekler... ...denilen şeyi Ayten Hanım... ...annem beni çok ezdi... ...istemiyorum çocuklarıma kötü davranmak... ...ama içimde sanki bir canavar var... ...gidiyor çocuklarımı eziyor... ...ve kendime hakim olamıyorum diye söylenilen şey... ...aslında o canavar diye bahsettiği şey... ...annesinin daha önceden... ...yaşatmadığı çocukluk yıllarının... ...şu anda... ...öfkeyle içeriden kabarmış hali... ...Sevim Hanım'ın mesajına bakalım... 3 yaşını doldurmuş bir oğlum var... Bu zamana kadar bilinçsiz annelik yaptığım, ara sıra bağırıp azarladığım oldu ama çok zamanda ona karşı çok ılımlı ve uyumlu davrandığım oldu. 5 yaşında kişilik oluşumunun tamamlandığı söyleniyor. Olumsuz davranışların beynine kazınmış mıdır? Ergenlikte meydana çıkar mı? 5 yaşına kadar nasıl davranmalıyım? Geç mi kaldım? Demiş Sevim Hanım. Sevim Hanım hiç merak etmeyin. Yani 5 yaşına kadar çocuklar kişilikleri oluşur vesaire oluşur evet doğru yani bu 5 yaş değil bir kere 4 yaş 4 yaş çok yoğun çocukların kişilik oluşturduğu bir yaş ama oluşum bitmiyor yani hiçbir şey için geç kalınmış değildir bakın şu anda biz bile kendi kişiliklerimizi geliştirmek için habire çaba sarf ediyoruz kaldı ki her şey bitmiş midir çocukların içerisinde beyninde iz kalır mı bakın siz diyorsunuz ki arada bir Çocuklarıma kızdığım ve bağırdığım oluyordu. artık ılıman davranmaya çalışıyorum. Şimdi böylesi davranışınıza devam edin. Hiç de endişe duymayın. Ne beynine kazınmış olacağını göreceksiniz. Evet bir takım sıkıntılar mutlaka kalacak. Ama siz bu iyi davranışlarınızla bundan sonraki yeni fıtratınız, yeni annelik modelinizle göreceksiniz. Bunları yavaş yavaş çocuğunuzun üzerinden sileceksiniz. Daha vaktiniz gayet var hiç endişe etmeyin. Seher Hanım'ın mesajı selamünaleyküm hocam benim 3 yaşında bir oğlum var babasıyla çok iyi anlaşıyor onu kucaklıyor öpüyor etrafında dönüyor ona hayran hayran bakıyor babasına ilgisi benden çok daha fazla yapmaması gereken bir şeyde hayır dediğim zaman beni ısırıp bağırıyor bu bir haftadır böyle çok üzülüyorum nerede yanlış yapıyorum diye düşünüyorum ama bulamıyorum. Programlarınızı ve yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum. Allah razı olsun. Kayseri'den selamlar. Efendim Kayseri benim için çok özel olduğunu söylemiştim ben. Önceki programda da. Kayseri'ye de gönül dolusu selamlar. Ve umarım yakında da Kayseri'ye gideceğimizi tahmin ediyorum. Orada bir seminer için. Bu konuyla alakalı bir de davetiye aldığımı da söylerim. Henüz cevabını yazmadık ama... inşallah yakında Kayseri'de olmayı hedefliyoruz. Hele bir bayram geçsin. Şimdi... Üç yaşında oğlum var, babasıyla arası çok iyi. Bense hayır demeye başladığımdan itibaren ve hayır dedikçe hırçınlaşıyor, agresifleşiyor. Değerli dinleyiciler, değerli anne babalar, çocuğun en sinir olduğu kelime hayır kelimesidir. Çocuk hayırı duydukça yani bir engellemeyi duydukça çılgına döner. Dolayısıyla çocuğun karşısında hayır kelimesini kullanmayın. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Yani çocuğa kurallar öğreteyim derken çocuğun iç dinamikleri bozulur hayır kelimesinin karşısında. Şimdi hanfendi diyor babasıyla arası çok iyi. Bir bakın babası hayır diyor mu bence demiyordur. O takdirde siz çocuğunuza kural öğreteyim derken sizden soğutuyorsunuz. 3 yaşındaki bir çocuk daha ihtiyaçlarını karşılama dönemindedir. İhtiyaçlarını karşılar iken annesinin kendisine koyduğu engelleriyle karşılaşırsa... Anneden kaçar uzaklaşır, babasını hayran hayran seyreder, annesine de kaşlar çatarak bakar. Hayır demeyin, hele ki çocuğunuz şu erken çocukluk dönemini, ilk dört yaş dönemini bir atlatsın, ondan sonra başlayın bir takım davranışta disiplin oluşturmaya. Efendim öğretmen Hüseyin Bey'in bir mesajı var, diyor ki hocam doğru söylüyorsunuz çocuklara ceza vermeyelim, kızmayalım, etmeyelim ama bazı çocuklar da bizi çok zorluyorlar. Yani özellikle kırsal kesimde bir öğretmenlik yapıyorum diyor Hüseyin Bey. Ve çocuklar zaten ailelerinden alamadığı bir takım yetenekleri, davranış şekillerini okulun içerisinde iyice birbirine katıyorlar. O takdirde yine mi vermeyelim diye soruyor Hüseyin Bey mesajında. Evet o takdirde yine vermeyin. Çünkü çocuk bakın şundan sonra öğrenmeye başlayacaktır. Çocuk ancak güven duyduğu. Ve kendisiyle duygusal bir iletişim içerisine girdiği bir öğretmene öğrenme kapısını açacaktır. Eğer güven hissi hissedemediyse sizde, yani bir yetişkin olarak sizden de endişe ediyor ise evdekilerden endişe ettiği gibi annesi kulağından tutmuş çekiyor çocuğu. Babası gelirsem senin yanına diye oradan bağırıyor. Öbürküsü dersine oturtmak için zorla çocuğu şey yapıyor. Bu bir şiddet ortamıdır. Böylesi şiddet ortamının içerisinde yetişen çocuk... E, ...okula geldiğinde agresif davranacak. Sağ solu birbirine katacak. Neden? Çünkü onurludur insan. Bu onurlu davranışı üzerinde bulundurmamak için... ...barındırmamak için gidecek, okulda boşaltacaktır. Okuldaki öğretmeni sıcacık ise... Ve onu sarıp sarmalıyorsa bir baba şefkatiyle, bir anne şefkatiyle çocuk ondan sonra o öğretmene duyduğu sıcaklık ve hürmet karşısında çocuk yeniden kendisini toparlayacaktır. Hocam olmuyor, evdeki şiddet okula yansıyor. Hüseyin Bey o zaman şuna bir bakın, acaba gerçekten ben de büyüklük tutkunluğu içerisinde mi çocuğa yaklaşıyorum yoksa çocuk bana karşı sevgi ve sempatiyi kurabilmiş mi? Orada kendimizi sorgulayarım derim. Efendim bugünlükte de yayınımız burada son buldu. Okuyamadığımız birkaç mesaj var. Onları da artık umuyorum ki bir başka programda okumaya gayret edeceğiz. Efendim yarın saat 11'de canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Pedagog Adem Güneşle çocuk deyip geçmeyin. Artık her pazartesi, salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de.